Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah o canlının nerede yaşayacağını ve nerede toprağa verileceğini bilir. Çünkü bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Hanginizin daha güzel iş yapacağınızı sınamak için arşı su üzerindeyken, gökleri ve yeri 6 günde yaradan odur Eğer sen onlara kuşkusuz Siz öldükten sonra diriltileceksiniz diyecek olsan o inkar edenler Elbette bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diye karşılık vereceklerdir Eğer biz azabı onlardan belli bir süreye kadar erteleyecek olsak onu engelleyen nedir diyeceklerdir İyi bilin ki azap başlarına geleceği gün artık onlardan geri çevrilmeyecek ve alay ettikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olacaktır. Eğer biz insana katımızdan bir rahmet tattırıp sonra onu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz hemen o derin bir ümitsizliğe kapılır, nankör olur. Ancak biz ona başı dara düştükten sonra bir takım nimetler tattıracak olsak, o zaman o mutlaka kötülükler yakamı bıraktı der. Bu takdirde çok sevinir, övünüp böbürlenir. Ancak sabredenler ve iyi işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık vardır. Oysa sen onların, ona bir hazine indirilmeli değil miydi? Veya, Yanında bir melek gelmeli değil miydi demeleri yüzünden, neredeyse sana vahyolunanların bir bölümünü bırakacaksın ve bununla göğsün daralacak. Ama sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her şeye kefildir. Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri olan 10 tane uydurulmuş sure getirin, Ve Allah'tan başka çağırabildikleriniz de çağırın. Eğer yardıma çağırdıklarınız size cevap vermedilerse, bilin ki bu Kur'an ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah da yoktur. Artık siz kendinizi Allah'a teslim etmeyecek misiniz? Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, biz yaptıklarının karşılığını kendilerine hiç eksiltmeden orada tam olarak veririz. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey olmayanlardır. Çünkü dünyada yaptıkları sonuçsuz kalmış ve bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Rabbin tarafından açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir tanığın izlediği, Ayrıca kendisinden önce bir yol gösterici ve bir rahmet olarak, Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse, inkârcılar gibi midir? Çünkü bunlar Kur'an'a inanırlar. Ama bu örgütlü gruplardan kim onu inkâr edecek olursa, onun varacağı yer ateştir. O halde sen bu Kur'an hakkında asla kuşku duyma. Çünkü o, Rabbinden gelen bir gerçektir. Ama insanların çoğu inanmazlar. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Tanıklar da şöyle diyecekler. Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır. Bilin ki Allah'ın laneti ancak Allah'ın yoluna engel olan ve o yolu kötü göstermeye çalışan zalimlerin üzerinedir. Üstelik onlar, ahireti de inkar edenlerdir. Onlar, yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakacak değillerdir. Ve onlar için Allah'ın dışında koruyucular da yoktur. Onların azabı iki kat olacaktır. Çünkü onlar gerçeği ne işitebiliyorlar ne de görebiliyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana sokan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Kuşkusuz bunlar, ahirette de en çok ziyana uğrayacak olan kimselerdir. Ama inanan, iyi işler yapan ve Rablerine boyun eğenlere gelince... İşte onlar cennet halkıdır ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Bu iki grubun durumu körle sağır ve görenle işiten kimsenin durumuna benzer. Bunların durumu bir olur mu? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O da onlara ''Ben gerçekten size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin için gerçekten can yakıcı bir günün azabından korkuyorum.'' demişti. Bunun üzerine kavminin inkar eden ileri gelenleri, ''Biz seni ancak kendimiz gibi bir insan görüyoruz ve sana içimizdeki bayağı ayak takımından başkasının uyduğunu da görmüyoruz.'' Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Aksine, sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz diyerek karşılık vermişlerdi. Nuh dedi ki, Ey kavmim, söyleyin bana, Rabbim tarafından açık bir kanıtım varsa, katından bana bir rahmet verdiyse ve bunlar da gözünüzden gizlendiyse, istemediğiniz halde size bunları zorla mı kabul ettirelim? Ey kavmim, Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Çünkü benim karşılığım Allah'a aittir. Ve ben inananları da yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklarını bilmektedirler. Ama ben sizi gerçekten bilgisiz kimseler olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onları yanımdan kovacak olursam, o zaman Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Hor gözle baktığınız kimseler içinde, Allah bunlara hiçbir iyilik vermeyecektir diyemem. Çünkü Allah onların içinde olanı en iyi bilendir. Böyle bir şey yaptığım takdirde, kuşkusuz ben zalimlerden olurum İleri gelenler dediler ki Eynu sen gerçekten bizimle tartışmaya girdin Bu konuda çok da ileri gittin Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin şu azabı bize getir de görelim Nuh dedi ki o azabı size eğer dilerse ancak Allah getirir siz onu güçsüz bırakacak da değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, Ben size öğüt vermek istesem bile, Vereceğim öğüdün size hiçbir yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir. Ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Yoksa onlar onu o uydurdu mu diyorlar. De ki, Eğer onu ben uydurduysam, Günahım bana aittir. Ama ben, sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. O zaman Nuh'a şöyle vahyolundu. Kavminden daha önce inanmış olanların dışında hiç kimse inanmayacaktır. Bu yüzden onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ama zulmedenler konusunda bana hiçbir şekilde başvurma. Çünkü onlar, da boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyor, Kaminden ileri gelenlerse, yanından geçerken, onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi, günü geldiğinde, biz de sizinle alay edeceğiz. Çünkü, alçaltıcı azabın, kimin başına geleceğini, ve sürekli bir azabında, kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Sonunda buyruğumuz gelip de yerden sular kaynamaya başlayınca biz Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan birer çift ve haklarında karar verilmiş olanlar dışında aileni ve inananları gemiye bindir. Ancak onunla birlikte çok az kişi inanmıştı. Nuh dedi ki, Haydi! Yüzmesi de demir atması da Allah'ın adıyla gerçekleşecek olan gemiye binin. Gerçekten Rabbim çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Gemi dağlar gibi dalgalar arasından onları götürürken, Nuh bir kenarda duran oğluna, ''Ey oğulcağızım, sen de bizimle birlikte gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma.'' diye seslendi. Oğlu ise, Ben kendimi sulardan koruyacak olan bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın buyruğundan onun esirgedikleri dışında kurtulacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalgalar girdi ve böylece o da boğulanlardan oldu. Sonunda yere, ey yer suyunu tut, göğe de ey gök sen de suyunu tut denildi. Sular çekilmiş, iş bitirilmiş ve gemi Cüdi oturmuştu. O zalimler toplumuna da uzak olsunlar denilmişti. Nuh Rabbine seslenerek, Ey Rabbim! Oğlum benim ailemdendir. Senin sözün elbette gerçektir. Çünkü sen hüküm verenlerin en iyisisin dedi. Allah dedi ki, Ey Nuh! Gerçek şu ki o senin ailenden değildir. Çünkü yaptığı iyi olmayan bir işti. Öyleyse bilmediğin bir şeyi benden isteme. Cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, Ey Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum denildi ki Eynu sana ve seninle birlikte olanlardan gelecek toplumlara bizden bir barış, esenlik, bolluk ve bereket sözüyle gemidenin ancak sizden gelen öyle toplumlar da olacak ki biz onları bir süre dünya nimetlerinden yararlandıracağız sonra da onlara bizden can yakıcı bir azap dokunacaktır Bunlar Sana vahyettiğimiz gaybe ait haberlerdendir. Çünkü bundan önce onları sen de bilmiyordun, kavmin de bilmiyordu. Öyleyse sabret, çünkü güzel sonuç Allah'tan korkanların olacaktır. Ağda kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz yalan uydurmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Çünkü benim karşılığım, beni yaradan Allah'a aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin ve ona tevbe edin ki, O da size gökten bol bol yağmur göndersin, gücünüze güç katsın. Suç işleyerek yüz çevirmeyin. Kavmi ona dedi ki, Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve sana inanacak da değiliz. Bizim tanrılarımızdan bazıları seni fena halde çarpmış demekten başka bir söz bulamıyoruz. Hud dedi ki, Allah'ı tanık tutuyorum, siz de tanık olun ki, Ben sizin Allah'ın dışında ortak koştuklarınızdan uzağım. O halde hepiniz birlikte bana tuzak kurun ve sonra bana süre de vermeyin. Ben ancak benim de Rabbim sizinle Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Gerçekten de hiçbir canlı yoktur ki o onun alnından tutmuşu olmasın. Hiç kuşkusuz benim Rabbim dost doğru bir yoldadır. Eğer yine de yüz çevirecek olursanız, bilin ki ben ulaştırmakla görevlendirildiğim mesajı size bildirmiş bulunuyorum. Rabbim dilerse sizin yerinize başka bir kavmi getirir, siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Biz buyruğumuz geldiğinde Hud'u ve onunla birlikte inananları bizden bir rahmetle esenliğe çıkarmış, ve onları ağır bir azaptan kurtarmıştık. İşte bu adı halkı Rablerinin ayetlerini bile bile inkar ettiler. Onun elçilerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Hem bu dünyada hem de kıyamet günü onların peşine lanet takılmıştır. Dikkat edin. Kuşkusuz Aad kavmi Rablerini inkar etmişlerdi. Dikkat edin, Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Semuda'da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden yaratmış ve sizi orada yaşatmıştır. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim çok yakın olan çağrılarınıza karşılık verendir. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Ey Salih! Sen bundan önce aramızda umut beslenen bir kimseydin. Şimdi bize atalarımızın taptıklarına tapmayı yasaklıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın bu şey konusunda kuşkudayız. Salih dedi ki, Ey kanım! Şimdi söyleyin bana, eğer ben Rabbimden bir kanıt üzerindeysem ve O bana kendinden bir rahmet vermişse, buna rağmen O'na karşı çıkacak olursam, o zaman beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Bu durumda siz benim kaybımı artırmaktan başka bir şey yapmış olmazsınız. Ey kavmim, işte size bir mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi, o halde O'nu serbest bırakın ki, Allah'ın merasında otlasın. Ona bir kötülük yapmayın. Yoksa sizi ani bir azap yakalar. Onlar buna rağmen deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, Evlerinizden 3 gün daha yararlanın. Çünkü bu yalanlanamayacak bir uyarıdır. Biz buyruğumuz geldiğinde, Salih'i ve onunla birlikte inananları, Bizden bir rahmetle o günün aşağılayıcı azabından kurtardık. Hiç kuşkusuz senin Rabbin çok güçlü, çok lücûz olandır. Zulmedenler ise korkunç bir ses yakalayı vermişti. Öyle ki onlar sanki kendi evlerinde hiç yaşamamışlar gibi oralarda diz üstü çöküp kalmışlardı. Dikkat edin. Hiç kuşkusuz Semud kavmi de Rablerini inkar etmişlerdi. Dikkat edin. Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kalındı. Andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirmek üzere geldiklerinde onu selamladılar. O da onların selamına karşılık verdi. Gecikmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Ancak konukların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlara karşı içinde bir korku duydu. Bunun üzerine onlar "Korkma. Çünkü biz lüt kavmine gönderildik." dediler. O sırada İbrahim'in karısı ayakta duruyordu. Onların Allah'ın elçileri olduklarını anlayınca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakup'u müjdeledik. O zaman İbrahim'in karısı "Vay başıma gelenlere! Ben bir kocamış kadın. Eşimse yaşlı biri iken ''Çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten de çok şaşılacak bir şey.'' diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine elçiler, ''Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Şüphesiz o çok övülen, şanı çok yüce olandır.'' dediler. İbrahim'den korku gidip kendisine müjdeli haber gelince, Lut kavmi konusunda bizimle tartışmaya girişti. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendini Allah'a vermiş bir kimseydi. Bunun üzerine elçiler dediler ki, Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin buyruğu gelmiştir. Bu yüzden onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, O onlar hakkında derin bir kaygıya kapılmış, göğsü daralmış ve bu çok zor bir gün demişti. Gerçekten de kavmi koşarak evine gelmişlerdi. Çünkü onlar daha önceleri de böyle çirkin işler yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte bunlar kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdirler. Allah'tan korkun ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir insan yok mu? Dediler ki, sen de biliyorsun ki bizim senin kızların üzerinde bir hakkımız yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. O zaman Lut dedi ki, keşke size karşı koyabilecek bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim. Melekler dediler ki, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. İçinizden hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Ama eşin dışında. Çünkü onların başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Biz buyruğumuz geldiğinde, kentin altını üstüne getirdik. Üzerine pişirilip önceden hazırlanmış, Rabbinin katında işaretlenmiş olan taşlar yağdırdık. Benzeri durum, zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. O onlara dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Gerçi ben şimdi sizi bolluk içinde görüyorum ama, kuşatıcı bir günün azabının başınıza gelmesinden korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam olarak yapın ve insanlara haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkararak kötülük yapmayın. Eğer inanıyorsanız bilin ki Allah katında kalan sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde bekçi değilim. Onlar dediler ki, Ey Şuayb! Atalarımızın taptıklarını bırakmamızı ya da mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmayı terk etmemizi sana söyleyen senin namazın mıdır? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu, akıllı bir kişisin. Şuayb dedi ki, Ey kavmim! Söyleyin bana, Ya eğer ben gerçekten de Rabbimden bir kanıt üzerindeysem ve O bana kendinden güzel bir rızık vermişse? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiğince işleri düzeltmek istiyorum. Bu konuda başarılı olmam da ancak Allah'a bağlıdır. Bu yüzden ben yalnız O'na güvenip dayandım, Ve yalnız O'na yöneliyorum. Ey kavmim! Bana olan düşmanlığınız, Nuh kavminin, Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenlerin benzerini sizin başınıza da getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim çok merhametli olan, çok sevendir. Onlar dediler ki, ''Ey Şuayb, biz senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Gerçekten de biz seni aramızda zayıf bir olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşlayarak öldürürdük. Senin bizim yanımızda hiçbir değerin yoktur.'' Şuayb dedi ki, ''Ey kavmim, size göre kabilem Allah'tan daha mı değerli ki onu arkanıza atıp unuttunuz?'' Kuşkusuz Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Ey kavmim, öyleyse bana karşı elinizden ne geliyorsa yapın, ben de yapacağım. Siz yakında aşağılayıcı azabın kimin başına geleceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. O halde bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Biz buyruğumuz gelince, şu aybı ve onunla birlikte inananları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakalayı vermişti. Öyle ki onlar kendi evlerinde hiç yaşamamışlar gibi diz üstü çöküp kalmışlardı. Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olması gibi Medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Ve açık bir yetkiyle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Onların ardına bu dünyada da Ahiret gününde de lanet takılmıştır. Onlara verilecek bu bağış, ne kötü bir bağıştır. Bu sana anlattıklarımız, geçmiş kentlerin haberlerindendir. Bu kentlerden bir kısmı hala ayakta dururken, bir kısmı biçilmiş ekin gibi yok olup gitmiştir. Onlara biz zulmetmedik ama onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin buyruğu geldiğinde Allah'ın dışında taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir yarar sağlamamış ve kayıplarını artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. İşte Rabbin zulmeden kentlerin halkını yakaladığında böyle yakalar. Doğrusu onun yakalaması can yakıcıdır, çok şiddetlidir. Kuşkusuz ahiret azabından korkanlar için bunda kesin bir ibret vardır. Çünkü o gün bütün insanların toplanacağı bir gündür ve hazır bulunmak zorunluluğu olan bir gündür. Ancak biz onu belirli bir süreye kadar erteliyoruz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse konuşamaz. O gün içlerinden bir kısmı mutsuz olurken bir kısmı da mutlu olacaktır. Ahirette mutsuzlar ateştedirler. Onlar için orada iç çekme ve hıçkırıklarla ağlama vardır. Onlar orada, Rabbin başka türlü dilemedikçe, gökler ve yer durdukça sürekli olarak kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapandır. Mutlular ise cennettedirler. Onlar orada, Rabbin başka türlü dilemedikçe, gökler ve yer durdukça, kesintisiz bir lütuf olmak üzere sürekli olarak kalacaklardır. Bunların da daha önce atalarının taptıkları gibi putlara tapmakta oldukları konusunda hiç kuşkun olmasın. Kuşkusuz biz paylarına düşeni onlara eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya da kitap verdik. Ancak onun hakkında da görüş ayrılığına düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, onların arasında hüküm verilir, işleri bitirilmiş olurdu. Gerçekten onlar o konuda derin bir kuşku içindedirler. Rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü O, onların yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. Öyleyse sen, Senin yanında tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ama sakın aşırı gitmeyin. Çünkü O sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Cehennem ateşinin size dokunmaması için zulmedenlere eğilim göstermeyin. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu Allah'ı anmak isteyenler için bir uyarıdır. Sabırlı ol. Çünkü Allah iyilik yapanların karşılığını zayi etmez. Keşke sizden önce yok ettiğimiz kuşaklar arasında, yeryüzünde bozgunculuğu engelleyecek akıllı erdemli kişiler bulunsaydı. Ama onlar arasında kendilerini kurtardığımız pek az kimse dışında bunu yapan olmadı. zulmedenlerse kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve günahkar oldular. Rabbin, insanları iyi davrandıkları sürece, kentleri zulm ile yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir toplum yapardı. Ancak onlar, Rabbinin merhamet ettikleri dışında, farklı görüşler savunmayı sürdüreceklerdir. Çünkü Allah onları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin inkar edenlerle ilgili, ant ki ben cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Biz elçilerin haberleri içinde, kalbini güçlendirecek olanların her birini sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, İnananlara bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İnanmayanlara de ki, Bize karşı elinizden geleni yapın. Biz de yapıyoruz. Bekleyin, biz de bekliyoruz. Göklerin ve yerin gaybi Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse sen O'na ibadet et ve O'na güvenip dayan. Çünkü Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu anlamanız için izlemeliyiz. Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Oysa sen daha önce bunlardan habersiz bulunuyordun. Bir zamanlar Yusuf babasına: "Ey babacığım, ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı." demişti. Babası demişti ki, ''Yavrucuğum, sana kötülük düşünmemeleri için sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni seçecek, sana olayları yorumlamayı öğretecek, bundan önce ataların İbrahim'e ve İshaka nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna karşı da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin, Çok iyi bilen çok bilge olandır. Andolsun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin kıssalarında araştıranlar için ibretler vardır. Bir gün kardeşleri biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ile kardeşi Binyamin babamızın gözünde bizden daha değerlidir. Gerçekten babamız bu konuda apaçık bir yanılgı içindedir. O halde gelin ''Onu ya öldürün ya da uzak bir yere atın ki, babanız sadece sizinle ilgilensin ve ondan sonra da siz iyi kimseler olursunuz.'' demişlerdi. Bunun üzerine içlerinden sözü alan biri diğerlerine, ''Hayır, Yusuf'u öldürmeyin ama eğer illa da bir şey yapacaksanız, onu kuyunun dibine atın ki, oradan geçen kervanlardan biri onu bulup alabilsin.'' demişti. Yusuf'un kardeşleri babalarına gelerek dediler ki, Ey babamız! Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde, onun hakkında bize niçin güvenmiyorsun? Yarın onu bizimle gönder ki kırda gezip oynasın. Hiç kuşkusuz biz onu koruruz. Yakup dedi ki, Gerçekten onu alıp götürmeniz bana üzüntü verir. Çünkü ben, ondan habersiz olduğunuz bir sırada, onu bir kurdun kapmasından korkarım. Onlar dediler ki, biz bu kadar kalabalık olduğumuz halde, yine de onu kurt kapacak olursa, bu takdirde biz, gerçekten ziyana uğrayanlardan oluruz. Sonunda onlar, onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri anda, biz Yusuf'a, sen onlara bu yaptıklarını, hem de onlar senin kim olduğunu bilmeden haber vereceksin diye vahyettik. Akşam olduğunda ağlayarak babalarının yanına geldiler. Dediler ki, Ey babamız! Biz yarışmak için gitmiş ve Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. O sırada onu kurt kapmış. Gerçi söylediklerimiz doğru olsa da sen bize inanmayacaksın. Onlar Yusuf'un sahte kana bulanmış olan gömleğini de ona getirmişlerdi. Yakup dedi ki, Hayır! Nefislerini sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu anlattıklarınıza karşılık ancak Allah'tan yardım istenir. O sırada bir kervan geldi. Su çekmek üzere sucularını gönderdiler. Sucu kovasını kuyuya saldı. Yusuf'u görünce de "Müjde! işte bir oğlan çocuğu." dedi. Kervandakiler onu satmak üzere bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah ise onların ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Böylece onlar onu çok ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Çünkü onlar Yusuf'u yanlarında alıkoymak konusunda çok isteksizdiler. Mısır'da onu satın alan kişi karısına ona iyi bak. Olur ki bize yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz demişti. Böylece biz Yusuf'a olayları yorumlamayı öğretmek için ülkede iyi bir yer sağlamıştık. Allah buyruğunu yerine getirendir ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf rüşt çağına ulaştığında biz ona hikmet ve bilgi verdik. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Yusuf'un evinde kalmakta olduğu kadın, ona karşı bir arzu duymuş, kapıları kapatmış ve ona hadi gelsene diye seslenmişti. Bunun üzerine Yusuf ona, Allah korusun çünkü kocan benim efendimdir ve o bana iyi davranmıştır. Gerçekten zalimler kurtuluşa ulaşamazlar diyerek karşılık vermişti. Andolsun ki o kadın onu arzulamıştı. Eğer o sırada Rabbinin doğruyu gösteren delilini görmeseydi, o da kadını arzulamıştı. Ama biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştırmak istedik. Çünkü o bizim seçkin kullarımızdandır. Derken her ikisi birden kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. O anda kapının yanında kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın dedi ki, Eşine kötülük etmek isteyenin cezası, ya zindana atılmak, ya da can yakıcı bir cezadan başka ne olabilir? O zaman Yusuf, beni arzulayan odur diyerek karşılık verdi. O sırada, kadının ailesinden orada bulunan birisi, şöyle bir öneride bulundu. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, bu takdirde doğru söyleyen kadın, yalan söyleyen ise erkektir. Ancak onun gömleği arkadan yırtılmışsa, bu takdirde de yalan söyleyen kadın, doğru söyleyen ise erkektir. Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, kuşkusuz bu, siz kadınların düzenlerinden biridir. Çünkü sizin düzeniniz çok yamandır, dedi. Kocası, ey Yusuf, sen bu olayı unut ve ondan hiç kimseye söz etme. Ey kadın, sen de günahından dolayı bağışlanma dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Olayın duyulması üzerine kentteki bazı kadınlar aralarında şöyle dedikodu etmeye başlamışlardı. Aziz'in karısı genç kölesini baştan çıkarmaya çalışıyormuş. Onun sevgisiyle yanıp tutuşuyormuş. Bu yüzden biz onu açık bir yanılgı içinde görüyoruz. Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaptıklarını işidince kendilerine davetçi gönderdi. Onlar için yastıklı koltuklar hazırladı ve her birinin eline birer bıçak verdi. Ve Yusuf'a huzurlarına çık dedi. Kadınlar onu gördüklerinde güzelliği karşısında kendilerinden geçerek ellerini kestiler ve aman Allah'ım sen bizi koru bu bir insan değil ancak güzel bir melektir dediler. Aziz'in karısı işte kendisi hakkında beni kınadığınız genç budur. Ant olsun ki ona karşı arzu duydum. Ama o iffetli davranarak beni reddetti. Eğer ona söyleyeceğimi yine de yapmayacak olursa, Andolsun ki o mutlaka hapsedilecek ve aşağılanmış kimselerden olacaktır.'' dedi. Yusuf dedi ki, ''Ey Rabbim! Hapishane benim için onların beni çağırdıklarından daha iyidir. Eğer beni onların düzenlerinden uzaklaştırmayacak olursan, Ben de onların arzularına meyleder ve bilgisizlerden olurum. Bunun üzerine Rabbi, Yusuf'un duasına karşılık vermiş ve böylece onu onların düzenlerinden uzaklaştırmıştı. Gerçekten o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Her ne kadar kadının kocası ve yakınları, Yusuf'un suçsuz olduğunu gösteren delilleri görmüş olsalar da, yine de onun bir süre hapsedilmesini uygun bulmuşlardı. Hapsaneye Yusuf'la birlikte iki genç daha girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap sıkarken görüyorum dedi. Diğeri ise, ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum, kuşlar ondan yiyorlardı dedi. Her ikisi de Yusuf'a, bunu bize yorumla, Çünkü biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler. Yusuf dedi ki, Yiyeceğiniz yemek size ulaşmadan önce bunun yorumunu size bildiririm. Çünkü bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Gerçekten ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun dinini terk ettim. Ben atalarım olan İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur. Ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa bütün varlıklar üzerinde egemen olan tek Allah mı? Allah dışında ibadet ettikleriniz, sizin ve atalarınızın adlandırdığı bir takım adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu yine de bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! İlkinizin rüyasının yorumuna gelince, O yine efendisine şarap sunmaya devam edecektir. Diğerinize gelince, o da çarmıha gerilecek ve başından da kuşlar yiyecektir. İşte benden açıklamamı istediğiniz konu bu şekilde hükme bağlanmıştır. Yusuf bu iki gençten kurtulacağını sandığına Efendinin yanında benden söz et demişti. Ama şeytan ona, Efendisine söz etmeyi unutturdu. Bu yüzden de o hapishanede birkaç yıl daha kaldı. Kral dedi ki, Ben rüyamda 7 zayıf ineğin, 7 semiz ineği yediğini ve yine yedi yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer siz rüya yorumluyorsanız, gördüğüm rüya konusunda beni aydınlatın. İleri gelenler, bunlar karışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz, dediler. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, Bir süre sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki, ''Ben size rüyanın yorumunu bildireceğim. Çünkü onu yorumlayacak birini tanıyorum. Beni ona gönderin.'' Yusuf'un yanına gelerek dedi ki, ''Ey Yusuf! Ey benim doğru sözlü arkadaşım! 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle, 7 yeşil başak ile bir o kadar kuru başağın birlikte görülmesi ne anlama gelir?'' Bize bu konuda bir açıklamada bulun ki saraya insanların yanına bilgilenmiş olarak döneyim ve onlar da senin nasıl biri olduğunu öğrensinler. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: Siz 7 yıl boyunca adetiniz üzere ekip biçin. Ancak yemek için ayıracağınız çok az kısmı dışında biçtiğiniz ekini başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 yıl sürecek bir kıtlık dönemi gelecek. Ve sakladığınız az miktar dışında o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yardım olunacak ve yine o yılda üzüm ve zeytin sıkacaklardır. Yusuf'un yorumunun kendisine ulaşması üzerine kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince, Yusuf dedi ki, Efendine git ve ona, Ellerini kesen kadınların amacının ne olduğunu sor. Çünkü benim Rabbim onların düzenlerini çok iyi bilmektedir. Bunun üzerine kral kadınlara dedi ki, Yusuf'a ilgi duyduğunuzda amacınız neydi? Kadınlar Allah korusun, biz onunla ilgili hiçbir kötülük görmedik diyerek karşılık verdiler. Aziz'in eşi dedi ki, artık gerçek ortaya çıkmış bulunmaktadır. Onu arzulayan bendim, o ise hiç kuşkusuz doğru söyleyenlerdendi. Yusuf olanları öğrendiğinde, yeniden muhakeme edilmeyi isteyişim, eski efendimin onun yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin düzenlerini başarıya ulaştırmadığını bilmesi içindir.